dilediğini doğru yola iletir. Resulullah Medine'ye hicret ettiği zaman 16-17 ay Kudüs'e yönelerek namaz kılmıştı. Bunun üzerine Yahudiler kendilerine pay çıkararak şımartdılar. Münafık ve müşrikler de ileri geri laf etmeye başladılar. Muhammed nereye yöneleceğini bilmiyor dediler. Cenabı Hak da Resul'ünün niyazı üzerine aşağıdaki ayetlerle Kabe'ye dönülmesini emretti. 143. ayet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 Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Ant olsun ki eğer sana gelen ilim, vahiden sonra onların arzu ve heveslerine uyarsan, mutlaka sen de zalim, hakkı çiğneyip kendisine yazık eden kimselerden olursun. İnat ve taassup, nefsin imanla terbiye edilmeyişinden ve Allah'a tam teslim olmayışından ileri gelir.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 bildikleri halde gerçeği gizlerler. 147. Ayet Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma. 148. Ayet Herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön, bir kıble ve istikamet vardır. Öyleyse ey müminler, hayır işlerinde yarış edin.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 ceddi olan Hazreti İbrahim'in kıblesini bırakıp Yahudilerin kıblesine dönüyor, dediler. Bunun gibi İslam'a uymayan İslam dışı her grubunda gönlünce yöneldiği bir yönü vardır ki Müslümanları da Allah'ın yönünden ayırıp kendi yönlerine çevirmek için gayret sarf ederler. 151. Ayet Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden, size ayetlerimizi okuyan sizi teskiye eden, şirpten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerini uygulamasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. 152. Ayet O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım.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 Kulluk borcunu unutmaktadırlar ki bu da tam anlamıyla nankörlüktür. Allah'a ibadet ve itaatle şükrü yerine getirmek nimet artırır, basireti açar, berekete vesile olur. Emirlerine muhalefet etmek, karşı çıkmak ve itaatsizlikse küfür ve nankörlük olup azabı artırır. 153. ayet. Ey iman edenler! Sabır ve namaz dua ile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 ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya, işte onlara Allah lanet eder, hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Çünkü İslam'ın hakikatlerini gizleyenler, küfrün, batılın gündeme gelmesine ve hakim olmasına sebep olmuş olurlar. 160. Ayet Ancak tevbe edip dönenler,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 işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. 162. Ayet Onlar bu lanetlenmiş hal üzre temelli kalıcıdırlar. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. 163. Ayet Sizin ilahınız bir ilah Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahimdir, ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Kendisinde üstün güç ve hükümranlık görülen ve yörüngesine girilip tanrılaştırılan ve tapınılan lider birçok varlık olmuştur. Yüce Allah, burada hükmü ve mutlak hakimiyeti altına girilen ilahın bir tek kendisi olduğunu bildirmektedir. 164. Ayet Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla, öldükten yani kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda, ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. 165. Ayet Öyle insanlar vardır ki, Allah'tan başkasını, putları, arzu ve hevalarını,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 en kötü şeyleri bile sever. Bir insana, bir toplum hayran oldu mu, onu yüceltip kutsallaştırır ve neredeyse onu Tanrı mertebesine çıkarır. Bazen de eşyayı kutsallaştırır. Artık bunlar eleştirilemez. Çünkü onlar artık tabulaşmış, putlaşmış olup, yapılan her mühim iş ve hareketli ona karşı tapınma edasıyla bağlılıklarını sunarlar. Bu sosyolojik olay, ilkel, klan, kabilelerde daha yaygın haldeydi. Bir kimse birini veya bir şeyi Allah için değil de onları Allah yerine veya Allah gibi severse Allah gibi sevgi gösterirse şirke düşmüş ve kendine zulmetmiş olur. 166. Ayet Nitekim dine aykırı olan işlerde kendilerine uyulan o peşinden gidilen kimseler o gün azabı gördükleri vakit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 Çünkü onlar sizin için apaçık bir düşmandır. 169. Ayet O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi, iddia etmenizi emreder. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi, İslam'a aykırı emir, sevgi, şehvet gibi nefsi emmarenin her türlü istekleri, hayasızlık ve haram mal edinme gibi şeyler, Şeytanın adımlarıdır ki bunlar siyasi, içtimai yani sosyal ve ferdi alanda toplanırlar. Kim İslam'dan başka bir din ve hayat tarzı ararsa sonu hüsrandır. Çünkü bu şeytan ve dostlarının yoludur. Zira Yüce Allah şeytana tapmayın buyurmaktadır. 170. Ayet Onlara Allah'ın indirdiğine Kur'an'a uyun.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 Örf, adet ve gelenekler batıl olup, Allah katında makbul değildir ve sonu hüsrandır. 171. Ayet İnkar edenleri doğru yola davet edenlerin durumu, bağırış ve çağırıştan başka duymayan hayvanlara seslenip bağıranın durumu gibidir. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar, ilahi emirleri duysalar da, Akletmezler, düşünüp emrin gereğini yerine getirmezler. Veya hakka çağrıldıkları halde anlamayan, kafirlerin hali çobandan, bağırtı ve çağırtıdan başka hiçbir şey duymayan hayvanların haline benzer. 172. Ayet Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz, helal olanlarından yiyin,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 ''Karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklardır.'' ''Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz, onlara acıklı bir azap vardır.'' Yahudi hahamları, ahir zaman peygamberinin vasıflarını ve geleceğine haber veren ayetleri bile bile gizliyorlardı. Din adına çıkmış bazı kimseler, ilahi vahyin doğruluğunu kabul etmekle beraber, zalimlerle el ele vererek, İlahi vahyi onların arzuları doğrultusunda yorumlayarak müminlerle mücadeleye girişirler. Böylece bunu dünyevi bir kazanca, ranta ve şöhrete dönüştürürler. Cezaları ise ayette belirtilmiştir. 175. Ayet Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar.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 Onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır. Önceki Hristiyanlar, doğuya, Medine ve çevresindeki Yahudilerse kuzey batıya düşen Beyt-i Makdis'e dönerek ibadet ediyorlardı. Müslümanlar da Kabe'den önce Beyt-i Makdis'e veya uygun gelen cihete dönüp ibadet ediyorlardı. Burada gerek böyle, gerek namazda selam verirken yüzü doğu ve batıya çevirmek de kastedilmektedir.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 velisi veya mirasçılarından biri tarafından o katil şahıslı lehine bir şey affedilir, bağışlanırsa kısas düşer. O zaman örfe uymak yani dine ve akla uygun diyet borcunu ona öldürülenin velisine güzellikle ödemek gerekir. Bu Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra kısas ister veya diyet aldıktan sonra yine de katile veya akrabasına saldırıda bulunursa onun için pek acıklı bir azap vardır. İslam hukukuna göre kasten öldürülenin varisi hem kısası hem de diyeti yani kan bedelini öldürene bağışlayabilir. Bu takdirde olayın bir amme suçu sayılması dolayısıyla devletin bunu tazir yoluyla takdir ettiği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 insanlığın hayat hakkını korumak içindir. Kısas bir ödeşmedir ki, öldürme, kesme ve yaralama gibi suçlara karşı, suçluya misli olarak cezanın, adil olan karşılığının mahkemece verilmesi ya da mirasçılarının fidyeye razı olmaları şekliyle olur. Şahsi suçlarda, devletin suçluyu affetme yahut diyete razı etme veya diyeti reddetme yetkisi yoktur. Bundan dolayı artık, Öç ve kan davaları da önlenmiş olacaktır. Nitekim İslam öncesi eski Türklerde de töreye göre kısas yapıldığından kan davaları yoktu. Çünkü ceza suça denkti. Ceza suça denk olunca caydırıcı oluyordu. Bu sebeple ölmeyi göze alamayan yaralama ve öldürmeyi de göze alamıyor. Hem de Allah'tan korkuyordu. Çağdaş hukuk sistemleri bunu sağlayamamıştır. 180. Cahit.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 Nisa suresindeki 7 ve 12. ayetlerde ve 176. miras ayetleriyle yeni bir hükme bağlanmıştır. Peygamber Efendimiz de varise yani mirasçıya diğerlerinin rızaları dışında artık vasiyet yoktur buyurmuştur. 181. ayet Artık kim onu ölünün vasiyetini işittikten sonra veya yazılmasından sonra değiştirirse,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 Kadir gecesinde indirildi. Sizden kim mazereti olmaksızın bu ayın ilk hilaline erişirse, görürse hemen orucunu tutsun. Kim de hasta veya seferde olup da yer ise, tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez.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 onlar benim davetimi kabul edip bana itaat etsinler ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtuluşa ulaşmış olsunlar. Allahü Teala kullarına ilmiyle, rahmetiyle, lütuf ve ihsanıyla çok yakındır. Yeter ki kullar emirlerine itaatten uzaklaşmasın. İman ve ameline rüya, münafıklık ve şirk karıştırmasın.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 oruç gecelerinde de onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyi nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten fecrin aydınlığı gecenin karanlığından seçilinceye, tan yeri ağırıncaya kadar yiyin, için, sonra da orucu akşam oluncaya kadar, iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat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 kısıtlamasız olarak yalnız Allah'ın buyruğu doğrultusunda oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Zilkadi ayında savaş haram olduğu halde, müşrikler Hudeybiye'de bu ayın hürmetini çiğnediler. Hicretin 6. yılının bu ayında Hz. Peygamber,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 Hürmetler yani dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. O halde kim size bu ayda saldırırsa onun size saldırdığı kadar siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah muttaki olan, emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Geçen senenin Zilkade ayı bu senenin ayına denktir. 195. Ayet Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Savaş yapılması haram olan aylar, Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Bu ayette malı israf etmenin, Allah yolunda yani din uğrunda harcamamanın helake ve azaba sebep olacağı bildirildiği gibi, bunun dışında bazı şeylerinde helake sebep olduğu hakkında sahabe fetvaları vardır. Buna dayanılarak, kendi canına kıyma, bile bile kendine zarar verecek bir hareket ve eylemde bulunma veya sağlığa zarar veren maddelerin kullanılması, keyif verse de bu ayetteki yasak hükmüne dahil edilmiştir. 196. Ayet Hacçı da, umreyi de Allah rızası için yapın. Eğer bir engelle haç ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa, ona fidye gerekir ki o fidyede ya üç gün oruç tutmak, ya sadaka, yani altı fakire fitre vermek, ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit, haç zamanına kadar umre ile faydalanmak isteyen kimseye, haçı temettü yapana, kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da haç günlerinde ihramlı olarak üç gün, memleketinizle döndüğünüz zamanda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 ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramınızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ari haramın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz, bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardan idiniz. Arafat'taki vakfe durma, haccın rükünlerinden olup, Arafa günü zeval vaktinden Kurban Bayramı'nın birinci günü tan yeri ağarıncaya kadar herhangi bir zamanda yerine getirilir. Kureyş ve dini kureşle aynı olan bazı müşrik kabileler, Müzdelife'de vakfe yaparlardı. 199. Ayet Sonra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 daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver, der. Artık böyle diyen o kimseye, ahirette hiçbir nasip yoktur. Bu insanlar, dünyevi arzularının iyiliğine, kötülüğüne bakmaksızın sadece bol dünyalık nimetler için dua ederler. Çünkü gönüllerinde ahiretin yeri yoktur. Bunun için orada nasipleri de yoktur. 201. Ayet Onların kimi de, Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru der. 202. Ayet İşte onlara, kazandıklarından hem dünyada, hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. 203. Ayet Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde zilhicce'nin 11 ve 12. gününde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de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 Kızar da gururu kendisini daha fazla günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Orası ne kötü bir yataktır. Bu üç ayet-i kerime bir takım münafık insan tiplerini ortaya koymaktadır ki, onlar çok güzel ve yaldızlı konuşmalar yaparlar. Ben şahsi çıkarlarım için değil, doğruluğu, iyiliği getirmek için ve insanları kurtarmak için çalışmaktayım gibi sözler söylerler. İdeolojilerini putlaştırmaya çalışırlar fakat iş başına geldikleri zaman ekini yani ekonomik gücü ve nesli çeşitli usullerle mahvederler. Manevi değerlerinden kopmuş kişiliksiz, materyalist ve çıkarcı nesiller üretirler. Böylece büyük fesatlara ve bozulmalara sebep olurlar. Takvaya Allah'ın emir ve rızasını uygun yaşamaya çağıranları da küçük görüp büyüklenirler. Onların hakkından ancak cehennem gelecektir. İslam'ı sömürmeye ve gereği gibi Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak isteyenleri de sindirmeye çalışan bu İslam düşmanı, münafıklar hakkında inen bu üç ayette, düşünenler için alınacak büyük dersler vardır. 207. Ayet Kimi insanlarda Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir.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 küfre saparak değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Kurtubi'ye göre bu ayet, İsrailoğlarının bütün insanları ve Allah'ın bütün nimetleri için almaktadır. Buradaki nimetse, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. Bu nimeti değiştirmekse, Hz. Peygamber'i tasdik etmemek, onun bildiklerine bir kısmına dahi olsa kasten uymamak,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 işte onların bütün yaptıkları iyi ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateş ehli cehennemlik olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadisi şerife göre, bir Müslümanın kanı şu üç şeyden biriyle helal olur. a. Evlendikten sonra zina ederse b. Kasten bir mümini öldürürse C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 Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla, cennet ve mağfirete çağırır ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Cariyeler, harp esiri olup devlet emiri tarafından savaşlara ganimet olarak verilen kadınlardır. Çoğunlukla metres durumunda değil, kocaları ölmüş hizmetçi kadın konumundadırlar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 Kadınla cinsel beraberlik sırasında uygun sevgi davranışlarıyla bedeni ve ruhi ön hazırlık, besmele ile de manevi hazırlık yapın ve soyunuzun devamı içinde çocuklar yetiştirin. Yahudiler, hayız halinde kadınlarla meşru olmayan yerinden temasta bulunuyorlardı. 224. Ayet Yemin etmek suretiyle Allah'ın adını iyilik yapmanıza, kötülüklerden sakınmanıza ve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 Beynun kübra ile boşamıştı. Bu yüzden Hz. Makıl radıyallahu an kız kardeşinin kocasını çağırdı ve onları yeniden evlendirdi. Diğer bir bain şekli şöyledir. Bir kimse karısını bain kesin boşama ifades eden sen bainsin seni boşadım sen benden boşsun seni terk ettim bıraktım çık git gibi lafızlarla boşarsa bu boşama rici olmaz bain olur.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 Çünkü Allah onlara sözünü edeceğiniz şeyi bilir. Fakat onlara meşru bir söz söylemeniz dışında sakın gizlice buluşma için sözleşmeyin, randevulaşmayın ve farz olan bekleme müddeti sona erinceye kadar nikah akdetmeye kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin. Ondan korkun. Bilin ki Allah çok bağışlayıcı,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 Bu ayetteki kadına bir yıllık bakma mecburiyeti 234. ayette 4 ay 10 güne indirilmiştir. Mücahide göre evde oturmayı ve nafak almayı tercih etmişse yine bir senedir. 241. ayet Boşanmış kadınlar için örfe uygun meşru şekilde bir meta yani geçimini sağlayacak nafak vardır. Bu da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 Onlar da Sina'da ölür hale geldiler ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Bu ayette ölüm korkusuyla yurtlarından çıkıp gidenler, veba salgınından kaçan İsrailoğullarıdır. 244. Ayet Allah yolunda savaşın,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 Allah, rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Yahudi ileri gelenlerine göre iktidar ancak servet sahiplerinin elinde olmalıydı. Bu ayette ise iktidar sahibinin ehliyete, manevi güce sahip, ilim sahibi ve cesaretli olması gerektiği vurgulanmaktadır. 248. Ayet Peygamberleri onlara şunu da söyledi size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki, içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerseniz, sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Tabut,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 Talut'a itaat edip nehri geçenler ise, nice az bir topluluk, Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah, sabır ve sebat edenlerle beraberdir, dediler. Hz. Musa'nın kavminde de benzer bir olay oldu. 250. ayet Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz!